Adım iletişim sunar! Ağzıbillollah min al-Shaytan Allah'a hamd. Onun sevgili Rasulüne salat. Siz değerli dostlara selam olsun Gözüme genişlik ver Kolaylaştır işimi Çözdüğümü dilimden Ki anlasınlar beni Mealindeki Kur'ani dua ile sözüme giriyorum Sevgili dostlar Bugün Kur'ani Ahlak başlığı altında sunacağımız bir dizi dersin ilkini yapmak üzere burada bulunuyoruz. Kur'ani Ahlak deyince ne anlaşılıyor? Ne anlaşılması gerekiyor? Kur'andaki ahlak nedir? Allah'ın ahlakının yazılı belgesi olan Kur'an ve Kur'an'ın hayata dönüşmesi olan peygamber ve sünnet bu ahlakın bütünü içerisinde yer alan parçalardır. İşte biz bu ahlakı detaylarına kadar vaktimizin el verdiği ölçüde bu derslerde işlemeye çalışacağız. Önce ahlakın tanımını yapmak istiyorum. Ahlak bilindiği üzere Arapça bir kelime. Hulk kökünden gelir. Yaratılışımızın maddi boyutuna halk yani yaratılış diyoruz. Yaratılışımızın manevi boyutuna ise hulk kökünden gelen ahlak adını veriyoruz. Dikkatinizi çekmiştir. İnsanın yaratılışını ifade eden halk kelimesiyle insanın ahlakını ifade eden hulk kelimesi etimolojik olarak aynı kökten gelir. Yani ahlak Yaratılış, yaratılış da ahlak demeye gelir. Bunun anlamı budur. Yine aynı kökten türetilen mahluk, hem yaratılan, hem ahlaklı anlamına gelir. Yine aynı kökten türetilen ve ismi fail olan Halik ise, hem yaratan, hem de ahlak veren anlamına gelir. Ahlak, İstilahta insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi niteliklerin tümüne birden verilen isimdir. Yani sizin huy adını verdiğiniz şeylerdir. Nefiste yerleşmiş olan yatkınlıklar olarak da tanımlanabilir. Bazılarına göre ahlak ruhani tababettir. Yani ruh tıbbıdır. Dolayısıyla ahlaklı olmak ruhun sağlıklı bulunması anlamına gelir. Ki peygamberlerin ve gönderilen kitapların amacı da Allah'ın üflediği bu ruhun sıhhatini korumak ve o ruha arız olabilecek bütün hastalıkları o ruhtan ari ve beri tutmaktır. İslami literatürde edep olarak da isimlendirilen ahlak, bu konudaki kitaplara adab ismi verilerek ahlak aslında sistematize edilmiştir. Edep belki de özel davranış alanlarına girer ama ahlak tutum ve davranışların kaynağıdır. Elbette her şeyin bir gayesi olmalıdır. Gayesiz ve amaçsız Kainatta hiçbir şey yoktur Kaldı ki ahlakın Gayesi olmasın O halde ahlakın Gayesi bir mümin için Nedir diye soracak Olursak bunun cevabı Gayet açıktır İnsanın Yaratılışın Mahlukatın Mevcudatın gayesi ne ise Ahlakın gayesi de aynı şeydir Yani ...ahlakın gayesi... ...Allah'tır. Bu tanımdan... ...ve bu tanımlardan yola çıkarak... ...ahlak şuuru adını... ...verdiğimiz takva... ...Allah şuuru adını... ...verdiğimiz zikrullah ile... ...kazanılır. Dikkatinizi çekmişse... ...ben takvayı... ...ahlak şuuru biçiminde... ...tefsir ettim. Yani eğer... Sizde ahlak şuuru Allah şuuru ile birlikte var ise o zaman takva zikrullah ile yani Allah kaygısı ile bütünleşiyorsa siz çamil bir insan olmanın asgari şartlarını taşıyorsunuz demektir. İşte o insan iki ayaklı Kur'an olma vasfını kendisinde taşıyor demektir. Allah'ın ahlakına hizme, hikmet, insanın hikmetine ahlak adını verebiliriz. Görüyorsunuz, yaratan Allah ile onun yarattığı ve ahseni takvim üzere yarattığı insan arasındaki ahlak ve hikmet ilişkisi aslında birbiriyle iç içe olan bir ilişkidir. Tevhid olmadan iman olmaz. İman olmadan ahiret kaygısı olmaz. Ahiret kaygısı olmadan da ahlak olmaz. O halde ahlakta tevhid, tevhidin bir parçası, bir birimidir. Yalnızca kendinize karşı değil, yakınlarınıza karşı da ahlaki mesuliyet hissetmek Yalnızca yakınlarınıza karşı değil, yabancılara karşı da ahlaki sorumluluk hissetmek. Yalnızca hem cinsinize karşı değil, karşı cinsinize de ahlaki sorumluluk hissetmek. Yalnızca kavminize ve kabilenize karşı değil, diğer kavim, kabile ve uluslara karşı da ahlaki sorumluluk hissetmek. Yalnızca insana karşı değil, diğer canlılara da ahlaki sorumluluk içinde bulunmak. Yalnızca canlıya değil bitki ve cansızlara karşı da ahlaki sorumlulukla donanmak Yalnızca maddeye karşı değil manaya ve hatta görünmeyene karşı da ahlaki sorumluluk taşımak Yalnızca yalnızca mahluka değil sizi yaratan haka karşı da ahlaki sorumluluk taşımak işte ahlakta tevhidin ta kendisidir. Ahlak, Özetle takvanın insana dönük yüzüdür. Çünkü mahluka saygı, halika saygının bir sonucudur. İslam'da ahlak felsefesini kısaca tanımlayıp özetledikten sonra, bir de bugün ahlak felsefesiyle, davranışlarıyla, yaşantısıyla Kur'ani ahlakın karşısında yer alan ve insanlığın ahlaki çöküşünün temelinde yatan medeniyet olarak gördüğümüz ya da deniyet olarak gördüğümüz batı uygarlığında ahlakın ne anlama geldiğini kısaca beyan etmek istiyorum. Modern dünya bilindiği gibi Roma uygarlığının Yunan felsefesinin Hristiyan kilise ahlakının bir ürünüdür. Onun için bu ahlakta kavrama etik adını veriyoruz. Etik Yunanca etos, töre, gelenek, alışkanlık anlamına geliyor. Istilahta ise insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerler anlamına geliyor. Yani batılı ahlakı insanlar arasındaki ilişkinin yer aldığı değerler olarak tarif ediyor. Dikkatinizi çekmişse eğer İslam'ın ahlak tanımıyla batının ahlak tanımı, daha doğrusu İslam'ın ahlakıyla batının etiği arasında temel bir fark var. Batının etiği ahlak deyince, Yalnızca insan-insan ilişkilerini ele alıyor. İnsan Allah ilişkileri bu etikte yer almıyor. İnsan kainat ilişkileri bu etikte yer almıyor. İnsan eşya ilişkileri, insan tabiat ilişkileri bu etikte yer almıyor. Dolayısıyla batılı tabiatı tahrip etmekte, tahrip etmekte bu mantaliteye dayanarak bir birbeş görmüyor. Bugün dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasının, tabiatın dengesinin bozulmasının temelinde bu ahlak yatıyor. Yani batının etiği, batının mantığı yatıyor. Bu etikte insanla insan arasındaki ilişkilerin dışına ahlak taşmıyor. Halbuki Müslümanlar olarak bizler ahlakı sadece insan-insan ilişkilerinin değil, insan eşya, insan kainat insan tabiat Ve insan-Allah ilişkilerinin de Dayandığı zemin olarak görürüz İşte temel fark budur Tabi etiğin zorunlu alanına Ahlak dahil edilmeyince Ya da insan-insan ilişkilerinin dışındaki ilişkiler Dahil edilmeyince Ahlakın evrensel akli değerlere yansıması Gündeme geliyor Batıda ahlak akli değerlere yansır ya da akli değerlerden fışkırır. Eflatun'un kuramı, üzerine Kant'ın bina ettiği ahlak felsefesi profan bir ahlakı ele alır. Yani bu ahlakta madde ötesi yoktur, bu ahlakın metafizi yoktur, bu ahlak sadece görünenle sınırlıdır. Dolayısıyla ahlak kolektif aklın bir ürünüdür. Şimdi batıda estetik etiğin yerini aldı. Çünkü bu felsefe doğal olarak bu noktaya gelmek zorundaydı ve geldi. Estetik hükümler psikolojik ve subjektiftir hepinizin bildiği gibi. Etik hükümler ahlaki hükümlerse ontolojik ve objektiftir. Örneğin bir tablo konusunda on tane insana fikir sorsanız birine göre güzel olan tablo diğerine göre... ...az güzel ya da çirkin olabilir, böyle vasıflandırılabilir. Ama on kişiyi, yüz kişiyi, bin kişiyi toplayıp da hırsızlığın nasıl bir şey olduğunu sorarsanız... ...hepsinden alacağınız cevap tek olacaktır. İşte estetikle etiğin, ahlakla güzellik duygusunun arasındaki temel fark budur. Biri subjektiftir, diğeri objektiftir. Peki bin kişiye hırsızlığın kötü olduğu yargısına vardıran ve onu söyleten şey nedir diye soracak olursanız, işte hulktur, halktır, yani yaratılıştır. Yaratılıştan insana yerleştiren temel değerler vardır yerleştirilen. Bu temel değerlere göre her her yerde, her zaman ve herkese göre bazı şeyler kötüdür, çirkindir, suçtur. Çünkü insanın yaratılışı, Tektir, alet değişebilir, zaman değişebilir, mekan değişebilir ama insanın yaratılışında yer alan ve fıtrat dediğimiz o özgül ağırlık değişmez. Ve o özgül ağırlığın getirdiği temel değerler de her yerde aynıdır. Batının şu anda geldiği nokta ahlaksız bir estetik noktasıdır. Eğer estetikse ahlakına bakılmıyor. Eğer güzel ise ya da güzel nitelemesine yakışan bir vasıfta duruyorsa onun ahlaki olup olmadığı batılıyı ilgilendirmiyor. Dolayısıyla biz şu anda estetikse doğrudur, ahlakidir, güzeldir mantığını bir mümin, bir Müslüman olarak kabullenemeyiz. Ama bizim de buna karşılık çıkardığımız görüş estetiksiz bir etik mi olacaktır? Elbette. Bu da yanlış ve yamuk bir ahlak anlayışı olacaktır. Çünkü bizim estetiğimiz, bizim etiğimiz, affedersiniz, bizim ahlaki anlayışımız estetiği de içerir. Yani ahlaki olan güzeldir ama her güzel olan ahlaki değildir. Dolayısıyla temel fark buradadır. Çünkü estetik maddeye dayalıdır. Görünmeyenin etiğinden söz edilemez, görünmeyenin estetiğinden söz edilemez. Dolayısıyla batıda ahlak öldü. Cahiliyedeki değer batıdaki ahlaki değerin aynısıydı. Başkaları ne der mantığı cahiliye insanının ahlaki tek normu idi. Bunu Kur'an levmetelâim ifadesiyle ifade ediyor. Yani kınayanın kınaması başkası ne der ama İslam başkası ne der mantığına daha ulvi bir boyut ekleyerek Allah ne deri ekledi. Yine bir başka boyut ekleyerek vicdanım ne deri ekledi. Dolayısıyla insana başkalarının mahkemesinin dışında iki mahkeme daha gösterdi. Bir vicdan mahkemesinde eylemlerin yargılanması, iki mahkeme-i kübra dediğimiz Allah mahkemesinde ilahi mahkemede eylemlerin yargılanması ölçüsünü getirdi. Dolayısıyla başkaları ne der mantığı üzerine kurulmuş bir ahlaki yapı yıkılmaya mahkumdur. Çünkü başkaları görmediği zaman her şeyi yap her şey mübahtır. Eğer başkalarını atlatabilmişsen, başkalarını aldatabilmişsen, başkalarını uyutabilmişsen sana her şey mübahtır. İşte batının ve tüm cahiliyelerin dayandığı mantık budur ahlaki mantık. Ama İslam'ın getirdiği iki boyut vardır ki, biri Allah ne der, ikincisi vicdanım ne der? Bu iki mahkemeyi başkalarının mahkemesinin yanına koyan İslam, ahlaki değerlerimizi ya da insanın eylemlerini üç ayrı mahkemede sorgulamaya almış ve insanın eylemlerini üç ayrı süzgeçten geçirmiştir. İşte bunun için İslam'ın ahlak felsefesi, Yeryüzünde insanlığım ulaşabileceği en mükemmel ve en son ahlak felsefesidir. Dostlar, asıl ahlaktan söz etmemin sebebi elbette bugün bizim içinde bulunduğumuz pratik sorunların çözümünde ahlakın yerinin ne olduğu sorusuna ulaşmak içindir. Bu noktada İslami harekette ahlak probleminin olup olmadığını olup olmadığını tartışacak değilim çünkü var olduğunu biliyorum. Din binası dört kattan oluşur. Bir akide, iki ahlak, üç ibadet, dört muamelat yani siyaset. Ahlak şimdi bu dört kattan oluşan binanın hangi katini oluşturuyor sizce? Bence bu soruya cevap vermek çok önemli. Çünkü bu soruya vereceğiniz cevaba göre İslami hareketin ahlak puanı ortaya çıkacaktır. Bir yanda dini siyasileştirenler İslam binasının ikinci katına muamelatı yerleştiriyorlar. Ötede dini ibadileştirenler ise İslam binasının akideden hemen sonraki ikinci katına ibadeti yerleştiriyorlar. Yani bu binayı Allah'ın yaptığı gibi değil de, kendi keyiflerine gelir bir şekilde yapmaya, yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda din ya siyasileşiyor, ya ibadileşiyor ama Allah'ın yaptığı gibi kalmıyor. İkisi de bizce Yahudileşme temayülü adını verdiğimiz bir sapmadır. Peki ya Allah'ın sıralamasında ahlak, Hangi katta durmaktadır? Bu soruya cevap vermek için Kur'an'a bakmak zorundayız. Gelin hep birlikte Kur'an ülkesinde kısa bir yolculuğa çıkalım. Ve din binasında, dört katlı din binasında ahlak hangi katı oluşturuyor ona bakalım. Ben peygamberliğin ilk yıllarında indirilen İslami nasların... Ayetlerin bir tasnifini yaparak bu soruya cevap bulmaya çalışacağım. Peygamberliğin birinci yılında toplam en fazla 20 ayet nazil oldu. Tabii bu üç aşağı beş yukarı yaklaşık rakamlardır. Peygamberliğin birinci yılında indirilen bu ayetlerin içerisinde dört ayet ahlak hükümleri hakkındaydı. Bir örnek vermeme müsaade ederseniz. Varrucza fehcur. Kötülükten sakın. Bu temel ahlaki bir ilkedir. Bir başka örnek. Kad efleha man ve kad khaba Arınan kurtuldu, kirlenen mahvoldu. Şimdi düşünün. Peygamberliğin ilk yılı. İnsanlar daha önce hiç işitmedikleri bir mesajı ilk defa alıyorlar. Bu hitap neyi ifade ediyor? İyi düşünün. İkinci yılına geçiyoruz Peygamberliğin. İnen 20 ayet. Ancak bu ayetlerin içerisinde hemen tamamı ahlak hakkında. Ben bunlardan örnekler vermek istiyorum. Wa man aata watta wa saddqa bil kim verir yardım eder ve Allah'tan korkar ve güzeli onaylarsa güzelliği tasdik ederse kimden gelirse gelsin nerede olursa olsun güzelliği onaylarsa fesen yessiruhu liyusrâ ona güzelini kolayını cennetini kolaylaştırırız Yine devam ediyor ve men bahila ve وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ Kim de, kim de cimrilik eder, elinde bulunan mülkün gerçek sahibi kendisini zanneder ve onu kimseye vermez ve hakkını, insanların hakkını esirgerse ve Allah'tan yüz çevirir, burnunu havaya diker, müsteğmilik yapar ve kibirli havalara girerse ve güzelliği yalanlar, gelen güzelliği, tabiattaki güzelliği, insanlardaki güzelliği kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın almak yerine yalanlar ve güzelliğe sırt çevirirse, sırt dönerse işte onun da cehennemini kolaylaştırırız, ateşini kolaylaştırırız. Bakınız insanın neresini hitap, muhatap alıyor ilk gelen ayetler, daha bu ayetler nübüvvetin, peygamberliğin ikinci yılında indirilen ayetler. Yine Mursalat suresinden bir ayet İnne kezalike neczil muhsinin güzel davrananları güzel muamele edenleri güzel ilişkiye girenleri kuşkusuz ödüllendireceğiz. Yine bir başka örnek Hümeze suresinden veylulli kulli humezetillumezetin illezi cema amalem ve addede ilginçtir. Yine bu ayetler de ...peygamberliğin ikinci yılında indiriliyor. Yazıklar olsun o diliyle çekiştirip kaş göz edene, ahlaksıza yani. Bu bir ahlaki zaftır. Bakınız bizim küçümsediğimiz bu ahlaki zaaflar... ...daha nübüvvetin ikinci yılında Allah diliyle tamir ediliyor. Nübüvvetin üçüncü yılında ahlak hakkında inen ayet ise otuz adet. Ki ben onlardan örnek vermeyeceğim... Vaktimizin kısıtlı olması münasebetiyle. Ama ya nübüvvetin 23 yıllık süreci içerisinde bu ahlaki ilkeler ilk bir ve ikinci yılda inerken ya sizin çok bildiğiniz hükümler, emir ve yasaklar ne zaman indi hiç merak ettiniz mi? Gelin ben birkaç örnek vereyim. İyi dinleyin. Zekat peygamberliğin nübüvvetin 15. yılı. Tesettür Nübüvvet'in 16. yılında fars kılındı. Oruç Nübüvvet'in 15. yılında. Haç en erken Peygamberliğin 19. yılında. İçki, kumar, domuz eti, faiz ve buna benzer birçok yasaklar 16. ila 23. yılları arasında farz kılındı. Yasaklandı. Haram kılındı. Farka bakınız sevgili dostlar. Bir yanda ahlaki ilkeler daha nübüvvetin ilk yılında indirilirken ötede zekat, oruç, haç, tesettür, içki, kumar, domuz eti, faiz gibi emir ve yasaklar ondan 15, 17, 19, 20 yıl sonra emir kılınıyor. Bunun önemini anlayabiliyor musunuz? Buradaki yatan nükteyi, Kavrayabiliyor musunuz? İşte bu ahlakın din binasından nerede olduğunu bize veren, ele veren en güzel yöntemdir. Yani Allah'ın sıralamasında ahlak ön sıralarda yer alıyor. Ama ya sizin sıralamanızda? Siz oruç tutan, namaz kılan, hacca giden, şarap içmeyen, kumar oynamayan Faiz yemeyen sizlerin sıralamasında ahlaka sıra geldi mi? Allah'ın koyduğu yere siz de koydunuz mu ahlakı? Sizin din binanızda ahlak hangi katı oluşturuyor? Buna düşündükten sonra karar verebilirsiniz. Lakin benim bildiğim bugün İslami hareketin asil evlatlarının nezdinde ahlak olması gereken yerde durmuyor. Onun yerinde başka şeyler duruyor. Yani din binasını siz Allah'ın plan ve projesinden çıkarmışsınız, yeni bir plan ve projeye göre yeniden imar etmeye kalkmışsınız. Tabii bu imar etmek değil, tahrip ve tahrif etmektir. Şimdi söz bu noktaya gelmişken, ben ahlakın öneminin Kur'an'da çok daha, çok daha keskin bir biçimde vurgulandığı, ve Kur'an'dan indirilen ikinci surede yer alan bir ibareye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur'an'a yönelerek şöyle bir soru sorsanız. Ey Kur'an! Yeryüzünün bir bölgesinde. Necid bölgesinin Mekke kentinde. Mekke kentinin... Binlerce insanından niçin sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'a nübüvvet verildi? Niçin o bir başkası değil de onun özelliği neydi diye bir soru yönelseniz. Kur'an'ın size vereceği cevap şu olacaktır. Çünkü o muazzam bir ahlak sahibi. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَض۪ينَ Kuşkusuz sen büyük bir ahlak üzeresin diyen Kalem suresindeki ayet, işte böyle bir soruya adeta verilen ilahi cevaptır. Yani eğer nübüvvete liyakat ahlak ile başlıyorsa, Nebilerin izinde yürümek iddiasında olan insanların da onları temsil etmekteki liyakatinin ölçüsü ahlak ile olacaktır. Ahlaki olmayan bir hareketin başarı şansı yoktur. Malezya'nın fatihini bana söyleyiniz. Kimdir Malezya'yı fetheden? Endonezya'nın fatihini bana söyleyiniz. Hangi komutandır Endonezya'yı alan? Anadolu'nun fatihini bana söyleyiniz. Kim fethetmiştir Anadolu'yu ve İslam'ı açmıştır? Bütün bunların fatihi eğer iyi araştırır ve incelerseniz falan ya da falanca komutan değil, falanca ordu değil, ahlaktır. Bu beldeler ahlak ile fetholunmuştur. Müslümanlar, Endonezya topraklarını fethetmek için bir tek kılıç kaldırmamışlar, bir tek kurşun atmamışlardır. Oraya giden Müslüman tüccarların ahlakı oranın halkını kendisine meftun etmiş ve koca ülke kendisini İslam'a teslim etmiştir. Malezya için de aynı şey geçerlidir, Anadolu için de aynı şey geçerlidir. Daha önce Emevilerin defaatle saldırılarına ve hatta kale yapıp, bir takım şehirleri istila etmelerine rağmen ordularını çektikleri andan itibaren Anadolu'da hiçbir güçleri kalmamış, geldikleri gibi gitmişler. Güçle gelen güçle gitmiş, zorla gelen zorla gider tarihi ilkesince bu hep böyle olmuştur. Ama ahlakın fethettiği yerler şu anda hala İslam'ın, İslam'ın ve Müslümanların üzerinde yaşadığı yerler ola gelmiştir. Bakınız bu meyanda ilginç misaller de verebilirim. Asıl fetihin toprak fethi değil gönül fethi olduğunu biz Rasulullah'dan ve onun güzide ashabından öğreniyoruz. Bakınız bir gün Hayber'e komutan olarak seçtiği Hazreti Ali kılıcı elinde atının üzerinde şimşek gibi çakacağım rüzgar gibi eseceğim ...ve onların tümünü keseceğim biçiminde... ...şiirler okumaya başlayınca... ...Hazreti Resul Aleyhisselam... ...gel buraya ya Ali deyip... ...onu şöyle uyaracaktır. Bak ya Ali... ...senin... ...yeryüzünün tamamını fethedip de... ...bana teslim etmenden... ...bir insanın kurtuluşuna vesile olman... ...çok daha hayırlıdır. Aynı yaklaşımı... ...biz... Güzide sahabilerde de buluyoruz. Örneğin Hazreti Ömer'e İran'ın ilk fethedildiği haberi geldiğinde ki biliyorsunuz İran'a ilk giren İslam ordusu Bahreyn'e kaçan asileri kovalamak için Bahreyn'den hareket etmişler. Asiler İran topraklarına girdiğinde onları oraya kadar kovalamak maksadıyla İslam ordusu da İran topraklarına girmiş ve bu şekilde bir emrivaki olarak İran ilk defa fetholunmaya başlanılmıştı. İşte bu haber Hazreti Ömer'e ulaşınca Hazreti Ömer'in tepkisi hiç beklemediğiniz bir biçimde olacaktır. Ve eyvah diyecektir. Eyvah niçin mi? Çünkü Ömer için toprak değil insan önemlidir. Eyvah demesinin sebebi ben şimdi bu insanlara nasıl eğitim götüreceğim, bu insanları nasıl terbiye edeceğim, bu insanları İslam'ın ahlakıyla nasıl ahlaklandıracağım telaşındayım. Hz. Ömer aynı mantaliteyi Mısır'ın fethi sırasında da taşımış ve izinsiz olarak Mısır'ı fetheden Amr İbnül As kendisine fethin tamamlandığı yolundaki mektubunu gönderince yine orada da Keşke fethetmeseydin, keşke hazırlıklarımızı yapıp o insanlara İslam'ı tam sunacak bir noktaya geldikten sonra Mısır'a girseydin diye sitem edecektir. Sevgili dostlar, bütün bunlardan şunu çıkarıyoruz. İslami hareket ve Müslümanların hizmetleri insana öncelikle ahlak ile ulaşmanın, Yolunu ve yordamını öğretme hareketidir. Bunun için de öncelikle Kur'an'ı iyi tanımak zorundadır. İ i̇ki ayaklı Kur'an olan Resulü iyi tanımak zorundadır İslam'ın erleri. Gelecek ahlakı Kur'an olan insanların eliyle kurulacaktır. Batı insanı sizin teknolojinize, biliminize, felsefenize değil ahlakınıza muhtaçtır bozulan insan, Allah, insan, insan, insan, eşya ve insan tabiat ilişkileri ancak Kur'ani ahlak ile yeniden asli mevkine oturtulacak ve yeniden bu bağlantılar kurulacaktır. O halde şu soruyu sormak elzem oluyor. Nedir Kur'ani ahlak? Kur'ani ahlakı ana başlıklar altında toplayacak olursak şu üç başlık gözümüze çarpar. Kur'ani ahlak öncelikle mükellefiyettir. Daha sonra mesuliyettir ve bu ikisinin sonucu da adalettir. Mükellefiyet yani yükümlülük. Ahlaki yükümlülüğün kaynağı ikidir. Bir, toplum ve çevre. iki akıl ve vahiy. Toplum ve çevre, beşeri, profan... Ve laik, tüm ahlaki sistemlerin, etik sistemlerin temelinde yatan mantalitedir. Ki toplum ve çevre, beşeri ahlaki sistemlerin yegane dayanak noktasıdır. Ancak ilahi ahlaki sistemlerin, yani vahye dayalı ahın dayandığı iki temel kaide vardır. Bir akıl, ikincisi vahiy. Ben bu ikisini birbirinden ayırmıyorum çünkü Kur'an ayırmıyor. Dinleyiniz. Ve kalu lev nesmau ebnaqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Bu ayet-i kerimede cehennemlik olanlar tasvir edilirken diyecekler ki diyor Kur'an keşke biz dinleseydik. Lev nesmau. Keşke biz işitseydik, dinleseydik. Yani Vahye uysaydık. Evna'kilu. Ya da düşünseydik, akletseydik. Birinci ibare vahye uymak. ikinci ibare ise akla uymak. Yani ya akla uysaydık ya vahye uysaydık biz bugün şu anda ateşte olmayacaktık diyorlar. Bu durumda Kur'an akla uymayı vahye uymak. ...vahye uymayı akla uymakla eş anlamlı olarak alıyor. Ama uyulacak, uyulunca vahye uymak gibi olacak olan akıl... ...tahrif edilmemiş, bozulmamış akıl olduğu da bir gerçektir. Çünkü aklın kaynağı da vahyin kaynağıyla aynıdır. Adeta akıl insana bahşedilmiş, canlı ve dinamik bir vahiy, vahiy ise... İnsana yine Allah tarafından gönderilmiş statik bir akıl hükmündedir. İşte bu nedenle ben ahlakın ilahi kaynağı olarak akıl ve vahyi yan yana düşünüyorum. Bu noktada eğer Kur'an'a dönüp de ahlaki mükellefiyetin yani ah ahlaki yükümlülüğün temelinde yatan insanın tanıtılması için ey Kur'an, ...bize insanı tanıt diye sorarsanız... ...Kur'an size insanı... ...iki boyutuyla biçimde... ...iki boyutuyla dengeli bir biçimde tanıtacaktır. Nedir o? Bakınız. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪يمِ Biz insanı... ...en güzel bir biçimde... ...aslında oradaki takvim terimi... ...en güzeli karşılamıyor... ...ya da en güzel onu karşılamıyor... Arap dilinde bir şeyin özüne, ana fikrine, ana temasına, en kaliteli yerine kıvam derler. Tekvim de buradan gelir. Yani insanı en güzel bir değer, öz olarak, özünde değerli bir varlık olarak yarattık. Bu, bu demektir. Daha sonra ne oldu? ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Daha sonra insan kendi davranışlarıyla hak edince... ...biz onu aşağıların aşağısına düşürdük. Tabii aslında aşağıların aşağısına düşmeyi hak eden insan olmuştur. Eğer yaratılış biçimini korusa ve fıtratını muhafaza etseydi... ...zaten o özünde değerli olan varlık olmayı hak etmiş ve bu şekilde yaratılmıştı ki... ...bu değeri dışarıya da yansıtsa, aşağı çıkarsa, eylemleriyle ortaya çıkarsaydı... O insan aşağıların aşağısına düşmeyecek. Ahlaki mükellefiyetin iki kaynağı var. Birincisi Kur'an, ikincisi Sünnet. Birinci kaynağı biliyorsunuz ki o Allah'ın ahlakının yazıya dökülmüş bir biçimidir. Ki Peygamber'in dilinde bu nasıl ifadesini bulmuştur ve teqlükü bi ahlak <Sessizlik> Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. İşte Allah'ın ahlakı nedir diye soran varsa Kur'an'a baksın. Kur'an Allah'ın ahlakının yazıya dönüşmüş biçim. Peki sünnet nasıl ahlaki mükellefiyetin kaynağı olmaktadır? O da Kur'an'a yaslandığı için ahlaki mükellefiyetin kaynağı oluyor. Men yute'er rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Niçin? Çünkü Resul Kur'an'ın iki ayak üzerine dikilmiş bir biçimidir. Çünkü Kur'an'ı insana dönüştürün, peygamber olsun, peygamberi kitaba dönüştürün, Kur'an olsun. İşte bunun için sünnet, ahlaki yükümlülüğün kaynaklarından biridir. Sünnetin, Ahlaki yükümlülüğün kaynağı olduğu gerçeği bu kadar kesin olmakla birlikte, buna rağmen bakınız Rasule ki kendisi Allah tarafından örnek olarak gösterildiği halde, Resul'de gerçekleşen bu Kur'ani ahlakın bir ifadesi olan şu tavır çok anlamlıdır. Bakınız, Peygamber kendisinin tüm davranışlarını, ahlaki yükümlülüğün ölçüsü olarak koymamaktadır. Bu çok anlamlıdır. Yani şunu bizden istememektedir. Ben hangi davranışı yapıyorsam sizin için o ahlaki bir mükellefiyet ve ölçüdür dememektedir. Peki bunun örnekleri nedir? Birkaç örneğini vereceğim. Biliyorsunuz sahabenin hurma meselesinde bir yerden getirtilen... Aşılık bir hurma peygamberin de gördüğü bir zaman diliminde Medine'de hurma ağaçlarına aşılanırken Resulullah ne yaptıklarını soruyor. Sahabe de ya Resulallah aşı yapıyoruz onun içinde ağaçları kesmemiz gerekiyor ki bu aşıyı buraya yapalım tutturalım deyince hiç ağaç kesilir mi diye müdahale ediyor olaya. Tabii o güne kadar birkaç hurma aşılanmıştır. Birkaç yıl sonra önlerine bu aşılı hurmalar meyvesinden birkaçı getirildiğinde... ...Resulullah bu nereden geldi buyuruyorlar. Deniliyor ki, ''Ya Rasulullah hani bir gün aşı yapıyor idik de siz bizi men etmiştiniz ya... ...işte o ana kadar yaptığımız aşılı ağaçların meyvesi.'' Peygamberin orada verdiği, söylediği bir söz var. tüm a'lemu bi emri dunyakum.'' ''Siz dünyanızı benden iyi bilirsiniz.'' Bu nokta çok önemli. İşte ahlakiliğin normlarının başında insanın kendisinin sınırlarını, sınırlarını tayin ve tespit etmesi geliyor. Peygamber dahi Allah'ın örnek gösterdiği bir insan olmasına rağmen sınırlarını böyle tayin ederek ahlakilikte örnek oluyor. Bir başka örnek. tekun lil لِلْخَائِن۪ينَ خَس۪يمًا Sakın ola hainlerin yardımcısı olma diyor Allah. Nisa suresinde. Ne, ne için indi bu ayet biliyor musunuz? Bu ayetin iniş sebebi Resulullah'a kendisini çok ciddi ve iyi bir biçimde savunan suç işlemiş bir Müslüman neredeyse Resulullah'ı ikna etmek üzereydi. Çünkü iftira ettiği insan, suçu attığı insan bir Yahudi idi. Resulullah Yahudi'ye karşı Müslüman'ı yalan söylemez zannederek... Desteklemek üzereydi ki Allah olaya müdahale etti. Ve olayda asıl suçlu olanın Müslüman yalan söyleyen ve Yahudi'ye iftira eden bir hırsızlık olayında çalma olayını Yahudi'ye yükleyen Müslüman olduğunu ve böylece Resulün yanlış bir hükme varmasını Allah engellemişti. Yine bir başka olayda Resulullah'a iki kişinin gel gelerek davalarını getirdiklerini görüyoruz. ...ve Resulullah'ın onlara şöyle hitap ettiğini görüyoruz. İnne mâ ane beşerun ve innakum tahtasimun ileyye ve le'alle ba'dukum ilâ ahir <gülüyor> hadis... ...ki böyle devam ediyor. Ben bir insanım. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Sizin içinizde herhangi birinizin çenesi çok kuvvetli olabilir. O çok parlak delillerle beni ikna edebilir. Eğer kendisi haksız olduğu halde beni ikna etmiş... ''Ve ben onun lehine hüküm vermişsem, o onun için bir ateştir. Ondan sonra ister alsın, ister alsın.'' buyurmuştur. Yine bir başka yerde, ''İnnemâ ana beşarun, ensâ kematen tensevn.'' Bir sabah namazını kıldırırken Efendimiz ayeti okumada yanılıyor. Yanıldığında birkaç ayet atlıyor. Selam verdikten sonra sahabe soruyor, ''Erufi'at âyetân.'' Bu iki ayet kaldırıldı mı? Hayır buyuruyor Efendimiz. Peki, e, niçin okumadınız ya Resulallah? E, unutmuşum. Siz nasıl unutursanız, ben de bir insanım. Ense kema tensevn. Siz unuttuğunuz gibi ben de un e, unuturum. Niçin bana hatırlatmadınız diye onları azarlıyordu. Bakınız, ahlaki ilkelerin temelinde insanın kendi hududunu ve sınırını çizmesi yatıyor demiştim. İşte burada Allah'ın Kur'an'ında örnek olarak gösterdiği peygamber kendisini her alanda ve her davranışta insanlara örnek göstermiyor, yanılabileceğini beyan etmekten geri durmuyordu. Bir başka konu, ahlaki mükellefiyetin özellikleri. Ahlaki mükellefiyetin birinci özelliği, mümkün olanı yapmakla emrolunduk. Budur. Yani mümkün olanı yapmak. Üzerimize yapamayacağımız ağır gelen, mümkün olmayan şeyleri, yapmamak yani onlarla mükellef olmamaktır ki Kur'an'ı ahlakın temelinde bu yatar. Kur'ana baktığınızda bunu görürsünüz. La yukellifullah nefsen illa Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Bu ayet ne üzerine geldi biliyor musunuz? Şu ayetten sonra geldi. Entubdu ma fi sudurikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Gizleseniz de göğüslerinizde açığa vursanız da Allah onunla sizi hesaba çekecek. Bu ayet geldiğinde sahabe evlerinden ölü çıkmış gibi bir üzüntüye kapılarak peygambere geldiler ve ya Resulallah, hadi açıkladıklarımızdan Allah hesaba çekiyor ama biz kalbimize sahip değiliz kalbimizden geçenden gizlediklerimizden hesaba çekerse içimizden hiç kimse kurtulamaz diye ağlayarak Resulullah'a olayı getirmişlerdi ve onun arkasına işte âmener resulü olarak bildiğimiz o ayetler Bakara'nın son ayetleri nazil olmuştu. Buradan da anlıyoruz ki ahlaki yükümlülüğün birinci özelliği insana gücünün yetmeyeceğini yüklememektir ve Kur'an da bunu yapmıştır. Bakınız bir başka ayet. Ma yefalullahü bi azabikum in şekertum ve âmentum. Siz eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapacak? İbare çok müthiş. Gerçekten eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azap edip de ne yapacak? Bu durumda ahlaki yükümlülüğü şu ayet kadar güzel ifade eden bir başka ibare görmedim. Fettegullâhe <gülüyor> mestata'tum. Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan sakın. Allah bunu istiyor. Ahlaki yükümlülüğün temelinde bu vardır. Yani gücünüzün yettiği kadar Allah'tan sakınmak. İşte ahlaki yükümlülük budur. Ahlaki yükümlülüğün ikinci özelliği kolay olanla emrolunmak. Biz kolay olanla emrolunduk. Bunun içinde birkaç örnek vermem gerekiyor. Bakınız ayetler arasında yapacağımız kısa bir gezinti, dinin insana yüklediği ahlaki sorumlulukta aldığı temel ölçünün kolaylık olduğunu görürsünüz. Yuridullahu bikumul yusra vela la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Bir başka ayet. Ve ma ceale aleykum fid-dini min Sizin üzerinize dinde zorluk yoktur. Bir başka ayet. Yuridullahu en yuhaffifa ankum Allah sizden zorluğu gidermek istedi. Bakınız asrı saadette özellikle Mekke'de müminlere ilk namaz farz olunduğunda müminler geceler boyu Kur'an okurlar uzun uzun okumalarından mütevellit ayakta duracak hayırları kalmaz. Bazı kitapların bazı eserlerde nakledildiğine göre bazı sahabiler kendilerini direklere bağlarlardı. İşte bu zor durumu, bu zor durumu Allah şu hitabıyla kolaylaştırdı. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen kadarını okuyun. Yani burada insanların kendilerini sıkıştırmalarını, kendilerini zora sokmalarını Allah istemiyor ve ahlaki yükümlülüğü insanlardan beklerken, insanın takatinin gücünün üstünde herhangi bir şey istemediğinin en güzel ifadesiydi. Yine dostlar, bakınız cihadın farz kılınmasına rağmen eğer cihad yapamayacak durumda ise insanlar onlara Allah hemen kolaylık kapısını gösteriyordu. Leyse alel a'ma harac. Kör için zorluk yoktur. Çünkü o cihada çıkamaz. Dolayısıyla o üzülmesin. Cihat yapmış gibi kendisine ecir verilecektir. Yine hicretle emrolunduğunda Müslümanlar elbette hicret edemeyecek kadar zayıf olan, yoksul olan bir kesim vardı çocuklar ve kadınlar. Onlar acaba bu emir bizi de kapsıyor mu diye düşünürken Allah onlar içinde ahlaki mükellefiyeti kolay olanla eşitledi ve illel mustad'afin buyurdu. Zayıflar hariç, onları hariç tutmuştu. Emrin dışında tutmuştu. Yine haram olan yiyecekleri yeme hususunda, açlıktan bitap düşen, açlıktan ölüm korkusuyla, ölüm endişesiyle karşı karşıya kalan insan için bu yasağın geçerli olmadığını Allah yasağı koyduğu ayetin bitişinde ifade etmişti. Femenitturra fi mahmasatin. Açlık ve kıtlık döneminde kim mecbur kalırsa işte ona ona haddi aşmadan ve saldırmadan yemesinde bir beys yoktur buyuruyordu ayet. Yine namaz konusuna geliyoruz. Namaz kılma hususunda insan eğer seferde ise namaz vaki olanın yarısı olarak farz kılınıyor. Hatta harpte ise onun da yarısı olarak farz kılınıyordu. Faleysa alaykum Junahun en taksi ru min Bu durumda namazı kısatmanızda size bir günah yoktur diyordu Kur'an. Yine bir başka olay, وَمَنْ كَانَ minkum, مَر۪يدًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِنْ اَيَّامٍ <اُخار> Oruç konusunda, oruç farz kılınıyor, her mümin elbette oruç tutacak durumda olmayanlar, hastalık ve buna benzer şeyler karşısında oruç tutamayacak durumda olanların bir endişeye kapılmaması için Kur'an hemen o ahlaki ilkeyi getiriyor, ve güç sınırları içerisinde bu emri uyguluyordu. Ve diyordu ki kim içinizden hasta olur ya da yolcu olursa ona gününe gün vardır. Yani sayılı günler müddetince bir başka zaman oruç tutabilir diye ahlaki yükümlülüğü insanın gücünün sınırları içerisinde tutuyordu. Yine ahlaki yükümlülüğün üçüncü özelliği ödevler sınırlandırılmıştır. Yani farzlar Vazifelerin alt sınırıdır. Bunun üzerine ne koyarsan senin içindir. Peygamber bu ahlaki yükümlülüğü çok iyi anladığı için kendisine namaz farz kılınıyor, onun üzerine nafile kılıyordu. Oruç farz kılınıyor, onun üzerine perşembe pazartesi, şaban, recep vesaire derken onun üzerine benim için emrolunan şahsım hakkında hayırlıdır mantığından yola çıkarak kendisi emrolunanın üzerine ekliyordu. Hac farz kılınıyor, peygamber onun üzerine umreyi koyuyordu. Zekat farz kılınıyor, peygamber onun üzerine tasadduku ve nafile sadakayı koyuyordu. Yani buradaki mantalite şudur ahlaki yükümlülükte. Sizin için Allah alt sınırı belirler, siz onun üzerine yapacağınız ekstra şeyi Allah'la ilişkiniz çerçevesinde yapardınız. Bütün bunlardan sonra özetleyecek olursak ahlak en ciddi meselemizdir. Bu sorun Kur'ani ahlak ile çözülür. Kur'ani ahlakın ilk maddesi mükellefiyettir. Mükellefiyet ise aklı olan vahye muhatap olur demektir. O halde geliniz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak Kur'an'ı tanımakla olur. Resulü tanımakla olur. Çünkü Resul iki ayaklı Kur'an idi ve onun ahlakı Kur'an'ı bu çerçevede hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Teşekkür ediyorum. Selam aleyküm.